NBA'de dağıttan ödüllerden bahsedeceğiz. İki tane dük almıştı. Bir tanesi Blake Griffin yılın çayla ödülünü aldı. Aslında çok beklenen bir ödüldü. Ne diyeceksin? Bütün ilk sıra oylarını alarak Blake Griffin yılın çayla seçildi bu sene. Ben biraz şaşırdım. Ee, biraz daha baştan alalım. 1989-90 sezonun sonunda verilen yılın çayla ödülünden beri David Robinson kazanmıştı. İlk sıra oyların tamamını alan hiçbir oyuncu yok başka. Sen ona şaşırdın. Yani Black Griffin ödülü almasını bekliyordun ama Tabii ki tabii ki. Yani <gülüyor> başka kimseye o çıkmamasından şaşırdım. Ödül şöyle yapılıyor. 118 tane gazeteci hepsini 1'den 5'e kadar e adaylarını yazdırıyorlar. Tamamının birinci sıraya yazdığı adam Black Griffin. Ben aralarda birkaç tane canavar olur diye düşünmüştüm. Anlaşmışlar düşündüm. mıdır sence? Yok sanmıyorum da. Ya o maçlar biraz da bir fazla göz boyuyor. Tamam. Black Griffin iyi bir oyuncu. Çok potansiyeldi. Şu an e, oyununu hiç inceltmiş olmasa da, teskinleştirmiş olmasa da müthiş fiziğiydi. Yine de doğal vergisi yeteneğiyle çok iyi şeyler yapıyor. Peki ne düşünüyorum? Ben şimdi böyle bir şöyle bir hani teoridenmeyeyim de e, akademisyen arkadaşlarımızı üzmeyelim ama şöyle bir fikir <gülüyor> geliştirdim Black Griffin hakkında. Ama biliyorsun bizde en çok dinleyenler de akademisyenler. Ha, doğru. Onları şimdi kaçırmayalım. Buradan da onlara selamlarımızı iletiyoruz. <gülüyor> Black Griffin aslında hani Tamam çok iyi bir çaylak sezonu geçirdi. İstatistikleri ortada 22,5 sayı ortalaması, 12 rebound, e, sanırım 3 asistti. Tam hatırlayamadım ama yani NBA'de eşi benzeri olmayan istatistikler bunlar bu sene için en azından. Ama hani Black Griffin'in biliyorsun geçen sene diş sakatlığından dolayı aslında çaylak sezonu geçen Hı -hı. sene olacaktı. Hı -hı. Bir senesi hani tırnak içinde boş geçti. E, ve bu seneyi ben hani o bir seneyi her ne kadar pratik anlamda oynayarak geçirmediyse de bir şekilde bir şekilde ona özgüven sağladığını düşünüyorum. Yani o çaylak güvensizliğini yaşamadı Black Griffin bu sene. Kesinlikle katılıyorum. Daha geçen gün ben de böyle bir şeyler düşünüyordum. Hiçbir şey yapmamış olsa bile her maçta için e, hemen bir koltuk arkasında o atmosferi soluyor. E, son top oynamanın nasıl bir şey olduğunu görüyor. Zor maç oynamanın deplasmanlara gitmenin sürekli maç oyna uç maç oyna uç 3-4 saatlik uçuşlar yap ki hani şey değil hani İstanbul Ankara arası değil. Türkiye Türkiye İngiltere arası gibi mesafeler kat ediyorlar. Yani ee, bunun nasıl bir süreç olduğunu gördü. Ona alıştı. Hani ben şuna bahsetiyorum. Hatırlar mısın? Böyle ortaokulda yıllarında şimdi tabi ortaokulda kalmadı ama ee, böyle bir takım abilerimiz vardı. Onlar bizim aynı sınıfta oldular ama mesela bir sene sınıfta kalmıştır. Hı hı. Onun bir güveniyle oradadır. Hani evet, evet, Biz daha böyle acemiyken, daha toyken, daha safken o böyle kendine güvenlidir falan. Şimdi Black Griffin de biraz hani çaylakların abisi gibi oldu. Ee, Öyle oldu sene. Yaşça da hani diğer sınıftan hani bir yaş yine büyük aynı şekilde. Ee, yani Sana katılıyorum ama ben yine de birkaç tane John Wall tercihi de beklerdim. Senin e, öne sürdüğün bakış açısıyla yola çıkıp John biri e, Black Griffin 2'ye yazacak birkaç adam düşünürdüm de. E, 118'de 0. <gülüyor> Aynen öyle. Tabii John da e, böyle bir şanslılık yaşadı yani bence kesinlikle yılın çaylağı olabilecek potansiyeli sahip bir oyuncuyken ya, bir yazık çayla, oldu biraz evet, bir çaylak olsa bu yılın çaylağı şu an hani Blake Griffin'e değil Canboğlu konuşuyorduk da aynı şekilde çok büyük gelecek vadeden çok heyecan verici bir oyuncu kesinlikle onu da söyleyelim kesinlikle. buradan tabi yılın en değerli oyuncusu ödülüne geçelim Derrick Rose beklenildiği gibi biz de burada defalarca konuşmuştuk MVP oldu neler söyleyeceksin çok da dramatik bir e konuşması vardı, ödül konuşması vardı kendisinin. Biraz tabii duygusallaştı e beklenildiği şekilde. Herkesi saydı. Kendisine katkısı olan, başarısında emeği olan herkesi saydı. En sonunda hani sonuncusu ama en önemlisi dedi. Brenda Rose, annesi. Biraz annesi hakkında konuştu. Gözleri doldu. Hatta ya yani ağladı, annesi ağladı. Yani benim bile gözlerim doldu, öyle söyleyeyim ekran başında. E o da 123 oyun 117'sini alarak MVP oldu. Diğer işte 6 oyun bir kısmı Dwight Hover'da. Yani Biraz bir Oscar ödül törenlerini <gülüyor> anımsattı bize değil mi? O Derek Rose'un ödül konuşması. <gülüyor> dramatik ödül konuşması. Aynen. Ee, hem asiste hem sayıda ilk 10 içinde. Ligin liderinin en iyi oyuncusu. Uzakara Gerçekten hani Yılın takımının bir en iyi oyuncusu. Bir kere. Oturduğumuz yerden kaldıran bir oyuncu. Sabahın 3'ünde 4'ünde. Gerçekten mükemmel bir oyuncu. Ya yani Rakamsal olarak LeBron James bir adım önde gibi hani bunu inkar edemeyiz ama tabii ki Derrick Rose gerçekten akıl almaz bir yıl geçirdi. İlk programıza de... konuştuk hani Derek Rose bizim alıştığımız tarz oyun kurucu kavramını yeniden tanımladı yaptıklarıyla. Kesinlikle. Bu anlamda hani ondan sonra yani yine onunla birlikte Westbrook hani. Jamal ilerleyen... da Jamal da biraz... aynı şekilde. Evet. Jamal biraz daha asistçi. Şimdi alttan Kyrie Irving geliyor bu yıl birinci sıradan seçilmesi bekleniyor hafta. O da biraz bu tarzda. Dükten geliyordu. Bunlar skorer oyun kurucular olarak. Böyle imziyetle başladılar. E, Michael Jordan'ın olduğu kadro, 95-96 sezonunda yaptıkları bir üçleme vardı. O yıldan beri ilk defa yaptılar. O yıl 72 galibiyetle NBA tarihinin rekorunu kırmışlardı galibiyet bazında. Phil da. en iyi koç. Jordan'da MVP olmuştu. Değil evet. Mi? Hem de league lideri olmuşlardı. Evet. Yine aynı üçleme. Tom Thibaut'u e, yıldın koşu. Derrick Rose en değerli oyuncu. Chicago Bulls e, lig lideri. O yıl finalde Lakers'ı 4-2 ile geçip şampiyon olmuşlardı. Bakalım bu yıl ne olacak? Buradan istersen biraz başka bir kıtaya bize biraz daha yakın bir yere bize biraz daha yakın kıta Avrupa'sına geçelim ve EuroLeague'deki Final Four eşleşmeler hakkında konuşalım. Aa. Şunu söyleyeyim. Son 5-6 yıldır EuroLeague gerçekten e, müthiş bir e, grafik düşüşü, kalite düşüşü yaşıyor. Avrupa'daki başarılı oyuncuların Embi'a gitmesi, pek çok potansiyel yıldızın daha Avrupa'da oynamadan Embi'ye gitmesi, EuroLigin kalitesinin bir hali e, azalttı tabii ki ister istemez. Bu yıl hani biraz sönük bir e, final final oluyor. Eski yani Barcelona'lar, Eski CSK'lar, yine 2000'lerin başındaki Fenerbahçe'nde Makabi gibi takımlar yok. E, tabii Makabi var dani o zamanki gibi. O Maccabi değil. O Makabi değil. E, dilersen sen biraz başta eşleşmelerden bir konuşma devam edelim. Evet Panathinaikos, Barcelona'yı saf dış bırakan Panathinaikos Siena önünde olacak. Her söyleyeceksin bu nasıl hakkında? nasıl geldi onu bir hatırlatalım istersen. Tabii ki. Sen mi söyler? İstersen sen söyle. <gülüyor> bu zevki <gülüyor> sana bırakıyorum. <gülüyor> tamam öyle yapalım. Barcelona e, Panathinaikos oynadı. Panathinaikos onları eledi. Kendi sahalarından bir galibiyet çıkarıp ee, seri. Hani bir servis kırdı hani tenis tabiriyle. Öyle seriyi çaldı. Ha, evet. Ee, Olympiacos'u ee, Olympia Olympia da ilk maçı aslında çok hani rezalet geçti. Evet, yani 89-41 yanlış hatırlamıyorsam. İlk yarıda sadece iki sağ basketleri var. Toplam 9 sayıları var. İlk yarıda 20 dakikada 9 sayı attılar. İlk maçı 50'ye yakın bir farkla kaybettiler. Hani serinin o... geri kanda da Olympiacos'un domine edeceğine en azından ilk maçın getirdiği güven duygusu ve moralle hiç bu şekilde olmadı seri. E, Olimpiakos'u sonra mahvettiler. Yani ya. Diğer üç, üç maçı da, evet, yani. kazanarak Siena turu geçmeyi bitti. onların bildi. Panathinaikos eşleşmesine gelirsek onların şu anda nasıl bir mental güç, gücü olduğunu görüyoruz. Yani ne kadar zorluklar karşısında yılmadıklarını görüyoruz. Ama tabii karşısına baktığımızda Avrupa'nın en iyi kadrosu var rakiplerinde. Diamantidis Barcelona serisini inanılmaz oynadı. Mike Batiste çok formda. Ee, kenarda Obradoviç gibi yani akıl almaz bir koç var. Çok iyi bir koç olmasının dışında her şeyi yapabiliyor. Her hakimi azarlayabiliyor sağ içinde. Resmen çocuk azarlar gibi azarlıyor. Kimse bir şey demiyor. İnanılmaz bir gücü var. Ee, i̇yi de bir koç. Ona kimsenin lafı yok. Ya bizim basında Siena favori gösterildi. Ona ben biraz şaşırdım. Belki hani bizim gör, e, gözden kaçırdığımız bir şey olabilir. Ama bence Panathinaikos Kost e, finale yükselecek ve hatta ...rahatlıkla şampiyon olacak gibi düşünüyorum. Diğer bir eşleşmede Maccabee ile Real Madrid arasında. Ee, Maccabee tabii hani demin de değindik... ...Fini Gershon'la Maccabee değil. 2000'lerin başındaki Maccabee de o... Hani ...hatırlarsın Anthony Parker'lı... ...Nate Hoffman'la inanılmaz bir kadro vardı. Daha sonra hani Michael Boston geldi... ...Nate Huffman'ın yerine. Ee, Derek Sharp'ın gençlik günleri falan... ...çok iyi kadrolardı. Ee, şimdi tabii çok daha... ...mütevazi bir takıma sahipler... Yine de sezon ortasında yaptıkları bir takviye var. Maçvan, Milan Maçvan. Onun sezon başında hem sen istedi, hem Fenerbahçe ülkeleri istedi. İkisi de alamadı. Iverson'un ilk maçında hem o formasıyla Beşiktaş'a karşı oynadı. Çok da iyi oynadı. E, zaten büyüklerin dikkatini çekiyordu. Öyle bir oyuncu ki Avrupa için bile 4 numara oynayamıyor fiziğinden dolayı. 3 için biraz fazla. Tam 3,5 numara. Elinmeye gitme şansı yok. Yani Avrupa'da bile iki pozisyon arasında. O yüzden harika bir Avrupa kariyeri olacak. Makabi'ye gittikten sonra da oraya çok iyi oturdum. Makabi genç bir takım, hızlı oynayan, çabuk e, şut kullanan, rakip savunmaya yerleşmeden hücumunu bitirmeye çalışan bir takım. Tam Diyantoni tarzı olmasa da hızlı oynuyorlar. David Blatt zaten koçları. Efsede hani denemişti, olmamıştı o maçı tutmamıştı. Onlar iyi bir takım, çok kaliteli olmasalar da karşılarındaki Real Madrid, hani şaşılacak bir şekilde Etriyer Messi'nin takımının ayrılmasından sonra daha iyi oynamaya başladı. Hani biraz da şey gibi. Jose Mourinho futbolda bir takımın ayrılsa ve o takımın e, grafiği Mourinho'dan sonra yükselse bu nasıl bizi şaşırtırsa e, Ettore Messina'nın da takımın ayrıldıktan sonra böyle bir durum oluşması e, hemen hemen aynı şekilde Sergio Yul inanılmaz bir sezon geçiriyor e, Tepiç iyi oynuyor ben burada çok kararsızım buradaki tahmin hakkını ben sana bırakıyorum ben o kadar yakın ki benim gözümde belki hani %50 noktası 50.5 %49.5 Maccabi diyebilirim. Ya ben Maccabi olarak düşünüyorum ama hani Panathinaikos ben Panathinaikos'un daha şanslı olduğunu düşünüyorum. Onu kesinlikle, da söyleyeyim. kesinlikle. Peki şimdi şöyle de bir durum var. Final Four Barcelona'da. Şimdi Real ev sahibi mi orada? Evet, Galatasaray benim mı? İspanyol ligi takımlarını temsil eden tek takım olacak. Bir Katalan. Evet, bir. bir merkezinde. <gülüyor> her ne kadar e tamam. bir şöyle Şeyle bir yorum var. Yani Makabe'nin de da... o kıl almaz bir seyircisi var. Bütün Final 4'lara gidiyorlar. En az 2000-3000 kişi. Hepsi sarı tişörtlü. Müthiş bir atmosfer oluşturuyorlar. Orada hani reelden daha fazla ev sahibi avantajı olabilir Makabe'de. Kesinlikle. Bu arada ee, tam olarak 1 saat 45 dakika sonra Euroleague Final for heyecanı başlayacak. Onu da belirtelim. Şu anda tabii program saatiyle konuşuyoruz. Evet bu hafta da mikrofon arkasının sonuna geldik. Haftaya yine NBA Playoff'ları ve zamanımız kalırsa bakalım Lakers acaba haftaya bize yetişebilecek mi? Kalabilecek mi bizim programa evet, kadar? Evet. Lakers <gülüyor> <gülüyor> haftaya denirse Lakers'ta konuşacağız ve aynı şekilde diğer eşleşmeleri mikrofon arkasında konuşmaya devam edeceğiz. Hepinize iyi günler, hoşça kalın. Hoşça kalın.